Ya Şimdi bayanlar muayyen zamanlarında e, dini kitaplarda ayet-i kerimeler var aralarda. Onları okuduğu zaman hasta iken denkli hallerinde. E, nasıl olur okulabilir miyim, okunmayayım, bazıları okuyor, bazıları okunmaz diye. Evet. Bir de bir yer gezerken mesela Ezber'den ayet-i ya Fatiha, diğer Kur'an-ı Kerim'den bazı yerler okuyabilir miyim? Onu öğrenmek istiyorum. Peki. Teşekkür ederiz Şerif Hanım. Tekirdağ ve sizlere saygılar, selamlar. Şimdi Furkan Bey, sıkça cevapladığımız bir soru hocam. Evet, sıkça sorulan ve sıkça da cevap verdiğimiz bir soru. Hanımefendiler, adetliyken e, ibadet amaçlı Kur'an-ı Kerim okuyamazlar. Mustafa-ı de ellerine alamazlar. E, İmam Malik'in bir ictihadına binaen Dini Yüksek Kurulu eğitim öğretim amacıyla e, Kur'an kursu öğreticilerinin işte adetliyken kelime kelime Kur'an-ı Kerim okuyabileceğini öğrenenlerin de yine kelime kelime Kur'an-ı Kerim okuyabileceği yönde görüşü var. İmam Malik'in adına binaen. Dolayısıyla Kur'an kutuslarında okuyan hanımefendiler ve Kur'an kutusu öğreticileri adetliyken Kur'an-ı Kerim'i eğitim, öğretim amacıyla okuyabilirler. İkincisi de adetli bir hanımefendi dua içerikli ayetleri okuyabilir. Yani Dua niyetiyle Fatiha'yı okuyabilir. Dua niyetiyle Ayet-el okuyabilir. Efendim Rabbena ayetine dualarını okuyabilir. Şimdi tabi adetli bir hanımefendi efendi Musaf-ı Şerif'i eline almamalı. İbadet kastıyla ezberden de okumamalı. Cünüp kimse de okuyamaz. Efendim e, dini içerikli bir kitap. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim mealleri var. Bunu okuyabilir miyiz? Yani meal eşittir Kur'an-ı Kerim demek değildir. Meali evet. yapan o Kur'an-ı Kerim'den anladığını yazıyor. Ee, onları e, elimize alıp okuyabiliriz. Ama ayetlerin orijinal metinlerini yazmış. Mesela her sayfada işte ikişer üçer ayet varsa yani meal mesela yarısı meal yarısı evet. Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni onu da bir Musaf-ı Şerif gibi talep edip, edip. abdestli okumakta fayda var.